Evet devam ediyoruz dergiye söylediğimiz gibi Van konuşacağız Gözde ile beraber Gözde'yi mülakata alıyoruz aslında <gülüyor> evet, Bu, 20 dakika öyle oldu. boyunca zira geçen hafta oradaydın geçen hafta sonu bana uğradın hangi insan hakları film festivali ekibinden dostlarla beraber onlar bir süredir oradalar zaten daha doğrusu gidip geliyorlar evet. öyle söylemek daha doğru ee, bir radyo tiyatrosu çıktı en nihayetinde. Daha doğrusu çocuklarla radyo tiyatrosu atölyesi yaptın. Hı hı. Kısaca bahsedelim. Aslında ilhamını da gene bu ekibin e, Van'da gerçekleşen bir radyo tiyatrosundan almıştık galiba. Evet. Evet biz zaten Açık Dergi'nin içinde bu oyunu konu ettikten sonra biraz başladı mevzu evet, diyebiliriz. Dinletmiştik hatta yayında. Evet Bahar'dı yanlış hatırlamıyorsam şair serçe diye bir böyle sosyal medyada bir şekilde Vimeo'ya konmuş bir radyo oyunu duyduk. Ondan sonra bu nedir kim yapmıştır diye biraz merak edip Elif e Ergezen'le konuşmuştuk o zaman bu sefer de benim beraber gittiğim ekipte yer alıyordu Elif. Ee, oradan bir şekilde bu radyo oyununu dinleyip nasıl gidildiğini de öğrendikten sonra ben gönüllü olarak katılmak dedim. Zaten epey de açıklar bir şekilde gönüllü çalışmalara. Hatta son bu Dokimanterist Film Festivalinde bahsetmiştik de bu Vana gitme, gidip gelme orada yapılan çalışmalar üzerine bir gönüllüğa kurmak için çalışıyorlar. Ve bundan sonra da umuyorum hani biraz daha kalabalık bir ekip olarak. Devam etmek e, mümkün olacak. Onlar aslında e, yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da gidişleri. Ben bu sefer ilk defa gittim ama ilk olarak e, geçen sene 2011 yılında 15-20 Aralık tarihleri arasında Hı -hı. gitmişlerdi ki. Çok da e, depremden sonra epey yeni bir dönemde Yani her şey, evet. epey taze e, çadırların yeni kurulmaya başladığı bir dönemde gitmişlerdi Seyran Tepe'ye. E, belki biraz hani nerede bu Tabii. çalışmaları yaptığımızdan bahsedebilirim. Biz yine Tepe'ye gittik. Seyran Tepe artık bir çadır kent değil prefabrik kent diyebiliriz aslında. Zaten depremden önce de epey yoksul bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Manın hani biraz görece çeperinde yer alan ve genelde yoksul insanların yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla deprem sonrası deprem öncesi gibi çok sert tatlarda belki ayıramayız oradaki yaşam koşullarını ama yine de yani depremden sonra Büyük oranda hasar görmüş binalarından çıkan insanların bazen işte evlerinin önünde kurdukları çadırlarla devam etti. Bir süre sonra orada belediyenin kurduğu bir. Prefabrik Kent'e gittik. Biz Duhok ismini taşıyor. Hı hı. Ee, daha önce yapılan çalışmalardan sonra gittiğimiz, tabii gittiğimiz çocukların büyük bir kısmı tanıyorlardı. Yani beni değil ama e, işte Elif Hoca, Zeynep Hoca diye geldiler. Hı hı. Kimle gittiğimi de söylemek lazım tabii. Elif Ergezen, e, Zeynep Cin, e, Murat Meriç. Onun yaptığı pro radyo programını da birazdan kısa bir bölümünü dinleyeceğiz. Ve ben dört kişi olarak gittik. Hı hı. Ee, ne denebilir? Yani şöyle bir durum var aslında. Şimdi gönüllü depremden sonraki ilk dönem için hani bir Belki de 6-7 aylık dönem içinde sıkı bir koordinasyon ve hani valiliğin yapamadığı çoğu şeyi belediye ve gönüller sağladı evet. e, dağıtım konusunda. Fakat şimdi görünen şey e, yani gidip gittim ve çok uzun kalmadım o yüzden çok da büyük cümleler kurmak istemiyorum. Cumartesi gittik salı sabahı döndük ama şöyle bir durum var aslında yani mesela Seyran gittiğimizde okumuş insan kütüphanesi. ...isimli bir yerde çalıştık biz. Orada Halk Evleri'nin kurduğu bir kütüphane. Ve zamanında çocukların gidip çalışmalar yaptıkları bir yer. Ama en son Temmuz ayında yine bu gittiğim ekip oraya uğramış. Sonrasında hani kimse gitmemiş. Gönüllüler çalışmaları durmuş vaziyette. Ama Van'da her şey normale döndü diye bir şey söyleyemeyiz. Hı hı. Her ne kadar insanların çoğu belirli yerlere yerleşmiş olsa da... yani ...devamındaki sorunlar hala devam ediyor. Mesela toplu konutlarda... Ev sahiplerinin bir hakkı var ama kiracıların e, toplu konutlara geçme hakkı yok. E, yapı denetimi konusunda çok büyük sorunlar var. Çünkü görüyorsunuz hani yolda şehir merkezinde Cumhuriyet Caddesi denen bir bölge var. Orada yürürken yani bina belli ki yıkıldı yıkılacak. Büyük derin çatlaklar var fakat e, gerek mülk sahipleri gerek, gerek de bir şekilde... Yapı denetim e, iletişim sorunu ya da organizasyon sorunu nedeniyle hı hı. o yıkılmak üzere olan binaların altında dükkanlar hala çalışıyor. Ya da yıkıl, yıkılması gereken bir binaya bir sıva çekilmiş ve insanlar içinde oturmaya devam ediyor gibi çok ciddi sorunlar devam etmekte. İdare ediliyor aslında. Biraz. Evet aynen öyle yani e, çok fazla yapı denetim konusunda dediğim gibi büyük bir organizasyon sorunu var anladığım kadarıyla ve belediye... Örneğin altyapı çalışmasında epey başarılı olmuşlar. Daha önce bizim gittiğimiz ekibin, ekipten duyduğum kadarıyla yollar çok kötü mesela şu anda bütün yollara asfalt çekilmiş durumda. Hani deprem sonrası bu yol iletişimi kurmak amacıyla e, önemli bir şey yapılmış. Ama bir yandan da gönüllü çalışmalarının çok azalması hatta neredeyse yok olması özellikle çocuk çalışmalarında e, biraz durumu engellemiş. E, aslında şeyi söyleyecektim onu da bir ekibe eklemek lazım. Soru çok da uzatmayalım oyunu dinlemeye başlayalım. Ama bu bahsettiğim bizim gittiğimiz yer Seyrantepe'deki Duok prefabrik kent. E, bu bahsettiğim okumuş insan kütüphanesinin içindeki mesela birçok kitap işte çocuklara e, çeşitli şekillerde gönderilmiş olan işte oyun hamurları, kitaplar, oyuncaklar vesaire pek çok e, eşya orada biraz terk edilmiş. yani kimse ulaşamıyor kapısı kilitli çocuklar da giremiyor ya bu biraz şey gösterdi aslında hani gönüllü çalışmalarına başlamak ve bunu devam ettirmek arasında önemli bir fark var yani Sürdürmek başlamak yani. evet başlamak çok önemli fakat devamını getirmediğiniz sürece e, böyle çocukların hani bir birkaç gönüllünün gitmesiyle açılan... ...ve sonrasında kapanan bir mekanı oluyor sadece. Evet. Dolayısıyla hani umuyorum küçük, küçük, naçizane bir şekilde biz e, oradaki belediye görevlileriyle de konuştuk çünkü. bundan sonra Seyran çocuklar umarım hani oradaki eşyaların hepsine erişme imkanı bulacaklar. Çünkü geldikleri anda bilen çok açıklardı bize. Evet. Ee, daha önce de çalış benzer çalışmalar yaptıkları için yine bu ekiple bir şekilde hem biliyorlar... ...hem de zaten her şey açık oldukları için çok kolay kapı devam ettirebiliyorlar. Hı -hı. Mesela geldiler hemen kitapları okumaya başladılar. Evet. Hani onları bir, bir a, açıklığın olduğunu görüyorsunuz ama böyle bir yani devam ettirilemeyen bir gönüllü çalışması herkesin nevesini biraz kırıyor gibi. Yani umarım bundan sonra bir şekilde daha sürdürülebilir bir hale getirilebilir. Belki biraz daha konuşuruz sürdürebilirlik konusunda ama çok da şey yapmayalım. Sözümüzü tutalım. Evet. Senin odaki çocuklarla yaptığın radyo oyunu var. Evet. <gülüyor> Adalet avlısından bir uyarlama duvar isimli öyküymüş. Evet duvar öyküsü. Onu dinleyelim istersen. Adalet Ağolun'un duvar öyküsü kitabından uyarladığımız radyo oyununu dinleyeceksiniz. Van'ın çocuk. Van çocuklarından. çocuklarından kayıt hazır. Sessizlik. Sessizlik. Sessizlik. Bir duvar var çok büyük kendini çok beğeniyor. Sessiz ıssız bir yer. Bir gün rüzgar vurdu, ağaçtan düştü yere. Benim yavrum ayrıldı, küçük bir tohum. O artık kendi başına bakabilir. Tohum ben seni zırtıma alıp duvarın üzerine koyacağım ve sen ona kimin daha iyi olduğunu göstereceksin. Ben bir karıncağım, karınca tankele'ye ve tohum'a yardım edeceğim. Kertenkele ve karınca bir delik açtılar ve tohumu oraya yerleştirdiler. Güneş ve yağmur tohumun büyümesine yardımcı oldu. Benim içimde bir şey var. Nedir acaba? Beni alt edemez çünkü ben dünyada en güçlü bir duvarım. Ben buraya büyümeye geldim. Seninle kavga etmeye gelmedim. Son biraz büyüdü ve duvarı çatlatmaya başladı. Her tarafım ağrıyor. Herhalde çatlıyorum. Uf ah ne yapacağım ben? Yavaş yavaş ağrılıyorum. Ne yapacağım? Ah. Uf ah ah her tarafım ağrıyor. Çatlıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. İşte büyürüm dümdüz. Dağlarım dışarı çıkıyor. Duvardaki çatlaklar. Doğum artık büyüdü. Aramıza hoş geldin. Ağaç gittikçe büyüyor ve o duvar yıkamaya başlıyor. Artık yıkılıyorum. Hiç sabrım kalmadı. Anladım ki dünyada tek güçlü ben değilmişim. Ah her tarafım ağrıyor. Artık pes ediyorum. Ah ah. Ah! Ah! Ah! Ah! Artık ölüyorum. Ah! Duvar dedi ki beni kimse yıkamaz. Ben e, büyüdüm büyüdüm. E, ağaç oldum. E, Duvar da en sonunda yıkıldı. Bir, iki, üç, kayıt. Bana Vardım çocuklarından. Olmadı. Var, Mert sen var, var, çok varıyorsun. Var, <gülüyor> Bir, iki, üç, kayıt. Van'ın Çocuklarından. Van'ın Çocuklarından bir parça dinlettik sizlere. Evet, bir oyun. Ee, aslında bunun nasıl yapıldığından biraz bahsetmek istiyorum ben. Olur. Tek başına yapmadım. Elif e Ergezen'in... Ee... Aslında temelde yaptı. Ben biraz ona destek oldum diyebilirim kayıt aşamalarında. Bütün kayıtları çocuklar aldı. Ve aslında bu oyunda şöyle bir şey yaptık. E, duvar öyküsü, Adalet olun duvar öyküsü gerçek bir uyarlama. Çünkü aslında hiçbir cümle tam olarak söylenmedi. Biz biraz hikaye anlattık onlara. <gülüyor> i̇şte bir tohum var, yaşamaya çalışıyor. Duvarla karşı karşıya. Evet. Yani. Anne ağaçtan ayrılıyor. İşte önüne çıkan duvar, duvarın içinden yeşermeye çalışıyor. Ve ona hayvanlar yardım ediyor. Biz bu hikaye anlattıktan sonra bu... Bu da duyduğunuz cümlelerin hepsini onlar kurdular. <gülüyor> ee, hemen anında onların seslerini kaydettik ve sesleri de onlar yaptılar bu arada Efekleri, sanırım. Evet. Kuş sesleri. Yani yağmur ve ağaç çiğdirmesi yanlış hatırlamıyorsam biz dışarıdan ufak bir ekleme yaptık ama onun dışında çok acayip yaratıcı çözümler buldular. İşte duvarın içinde o yüksek nasıl çıkarılır, <gülüyor> işte yağmur sesi nasıl yapılır, dar bu kadar böyle yağmur sesleri yaptılar. Ee, böyle bir kayıt bu. Ee, bu arada önceki kayıtları da ben hatırlatmak istiyorum yine de. Şair serçe bizim bu aslında yola çıkmamıza da vesile olan radyo oyunu. Onun dışında... Ee, hamurlarla yaptıkları bir stop motion belgesel var. Nazım Hikmet'in Sevdalı Bulut isimli öyküsünden hareketle yapılmış bir oyun. Bir de bidonlar diye bir belgeselleri var. Özellikle bu yaz döneminde yapılmış bir çalışma. Ee, i̇şte oradaki e, suyun aslında onlar için ne anlama geldiği su, e, su hizmetinin hem, henüz başlamadığı dönemlerde şu anda su ve ısıtma konusunda daha doğrusu ısıtma zaten elektrikli sobalarla sağlanıyor ama altyapı e, biraz oturmuş durumda. Hani oturmadığı dönemde suyun onlar için ne ifade ettiğine dair bir belgesel. Neyse uzatmayayım. E, asıl söylemek istediğim şey bu Radyo oyununun bir de görüntülü hamurlardan yapılmış bir stop motion versiyonunu da çektiler. Yaptılar kendileri. Zeynep için yardımıyla gerçekleştirdiler. Onu da Vimeo'dan izleyebilirsiniz. Bu öykünün aynısı. Sadece yıkılan duvarı görebiliyorsunuz mesela ya da ilerleyen tohumu. Vimeo'dan duvar öyküsü diye ararsanız ya da vimeo.com'dan böyle bir taksimden sonra 55.93.69.22 yazarsanız o öyküyü de izleme imkanı bulabilirsiniz. Evet. Şimdi Murat Mel için çocuklarla yaptığı atölyeyi de geçeriz birazdan. Hı hı. Ama hani çok da uzatmayalım konuşmayı. Gene de aklımızdaki soru södürülebilirlik diye bırakmıştık. Belki bir iki şey daha söyleyebiliriz bunun üzerine. Dokumentarist gibi başka oluşumlar da var. Orada bir şeyler evet. kuran diyelim. Yani genelde yeni bir şey, yeni inisiyatif sunan yereli ve aslında oranın hareketlenmesini sağlayan pek çok kuruluş var. Biz de dokumentaristle temasa geçtik e, bu noktada. Senin var mı hakkında ilerisi için? Yani ilerisi için tamamen kişisel olarak bir şey söyleyebilirim. Hangi insan Hakları Film Festivali'nin bir gönüllüsü olması ol düğümü görüyorum artık bundan sonra neler katabileceğim çok çeşitlenebilir çünkü dediğim gibi çocuklar o kadar açık ki mesela biz bu gidişimizde gerçekleştiremedik ee, ama ilk konuştuğumuzda mesela çocukların bir radyo e, haber hazırlamasından bahsediyorduk yani kayıt cihazını alıp etraflarındaki insanlarla yaptıkları söyleşileri evet. bir pro haber programı yapmaları. Ya yani bunun gibi e, çoğaltılabilecek çok şey var. Mesela birkaç hafta önce de Van'da gerçekleşen fotoğraf atölyesinden bahsetmiştik. Hani bu biraz önce söylediğin <gülüyor> dokumentarist dışındaki gönüllü çalışmalar olabilir. Yani herhangi gibi aslında grup olarak da gitmeye gerek yok. Bir şekilde hani birkaç kişinin bir araya gelip oluşturacağı herhangi bir gönüllü aile, kurumsal olmasa da insanların gidip yapabileceği hala çok şey var diye düşünüyorum ben hacizane. Evet. Ben de uzaktan atıyormuş gibi olacağım ama öyle, öyle gibi de geliyor ki şey hani pek çok aslında başlangıç olmuş ama bir kısmı daha atıl vaziyette çeşitli sebeplerden bu konuda çok daha iyi bilgileri zamanında Van depremi günlüğünden evet. de almıştık e, radyo içerisinde ama şöyle bir çıkarım yapmakta yanlış mı olur onu, onu sorayım. Yani bir biçimde ataleti en azından orada gözlemleyip daha doğrusu orada bir ataletin üzerine gitmek mi acaba önemlidir? Yani zaten pek çok kuruluş bir şeyler başlattı. Hı hı. Belki ne başlattıysa onu sürdürmek üzere yeni organizasyonlarda bulunmak. Evet evet. Makul yani, gibi. Evet yani Van'daki insanlarda yani bir yok. Aslında başlamak değil çünkü tabii Van'daki insanlardan evet. bahsetmiyorum tam olarak oraya giden. Aynen öyle. Yardımlar olsun işte hı hı. Batı mı diyeyim? <gülüyor> Batı yani, evet. De, evet. Onların ataleti evet. aslında oradaki initatifin artık durmuş olması evet. birçok açıdan. Evet. Bu, ota, yani bu risk ataleti, aslında pek çok açıdan. Bu ataleti biraz ortadan kaldırmak için işte ancak hani böyle küçük gibi görünen ama aslında yani yöneldiğin şeye göre büyük de olabilecek bir çabadan bahsediyoruz. Evet, aynen öyle. Şimdi bir tane radyo şey bu küçük bir radyo programı da dinleyelim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum Kapıyorum. aslında. Evet. Ee, biraz uzun bir kayıt olacak çünkü bu görece olarak uzun. Ama kısacık hikayesini anlatmak istiyorum. Biz oraya gittiğimizde Seyran Tepe'nin dışında Bardakçı köyüne gidecektik. Van Gölü yakınlarında bir köy ve orada bir okulda çalışacaktık. Fakat Kar hem yollar kapandı hem de okullar tatil oldu. Dolayısıyla oraya gitmemize imkan olmadı. Biz de tekrar Seyran Tepe geri döndük ikinci gün. Ve orada e, Murat Meriç plaklarını getirdi Küçük bir pikabı da vardı. Güzel bir pikapta evet. e, parçalar çaldı ve epe epey uzun bir şey oldu bu program oldu aslında. Çocuklarla muhabbet ettik. Bir, bir buçuk saat boyunca pek çok plak çaldı. Şimdi oradan yaptığım küçük bir koleji dinleyeceksiniz. Ee, Selçuk gözün 72'de e, yapmış olduğu Edremit Van'a bakar şarkısıyla başlayacağız. Sonrasında böyle ilginç bir kayıda kadar gideceğiz. Birkaç parça dinleyeceğiz. 76 yılında La Chat isimli bir e, Fransız parça, Fransa'dan bir parça dinleyeceğiz. Şimdi onları dinleyelim. Belki en sonunda işte son söz mahiyetinde bir şeyler söyleriz. Şimdi nasıl başlayalım mesela? Hocam bir tane var sizlere başlayalım. Aşkım yok içinde. O zaman ben ne müzikler var? Ben size bazı şarkılar getirdim. Eğleneceğinizi düşündüm. Eğleneceğimiz beraber. Ee, bazı çocuk şarkıları getirdim. Ertan buna sonra darbuka çalalım mı? Darbuka da çalarız. Bunları darbuka ile eşlik ederiz hatta. Tamam. Olmaz mı? Ay çok güzel. Şuradan tutup. Dur göstereceğim ben sana vereceğim sonra. Ondan sonra... Şöyle bıraktığımız anda o dönmeye başlıyor. Birazdan şarkıyı da çalmaya başlayacak. Şöyle yapalım. Sana döndürelim. Sonra sen bu şarkıyı çalmaya başla. Ne yazıyorsun okuyabiliyor musun? Edremit Van Bakar. Edremit Van'a bakar. Ay ben bunu biliyorum. Edremit bilen var mı? Edremit? Edremit var mı? Edremit'i bilen var Sevdim ki her gören ona bakar O süsem, o sümbül, o gül, o bağındır. Oynamak, zıplamak, eğlenmek çağındır Oyuncu inci, o mercan, beyaz gerdanıdır Oynamak, zıplamak, eğlenmek çağındır <gülüyor> Kaledi bir kayalık denizde oynar balık Kızın gönlü oğlanda olansa kıza yanık o sülsem o süngül, O gül o bağımdır Oynamak zıplamak eğlenmek çağındır oyuncu inci o mercan beyaz gerdanındır Oynamak zıplamak eğlenmek çağındır. Farsız bela. bela. Daha bela. bela. Daha Hadi Sır. olsun bakalım. Sence ne sere var bunda? İçinde <gülüyor> nasıl bir şey çıkabilir? Bakıyoruz. Şey ve çalışıyor. Evet. Kaldırıyoruz, koyuyoruz. Bakalım ne çıkıyor bunun içinden? Çık çık çık. Nasıl bildi? Bildi mi Allah? Kuş çıktı. Ne Kuş sesi. <gülüyor> bu kadar? Ha. Bu kadar da? Bu bir belgesel plan. Hadi bir sürü Bu nedir? Bu nedir? Bunun üzerinde ne yazıyor? Hayvanlar karnavalı. Nedir bu? Bir tane bir besteci vardır. <gülüyor> <gülüyor> Fransız saint adında. Bu hayvanların seslerini. E, müzik çalgılarıyla bir şekilde e, anlatmaya çalışmış. Bir tane de İlham Mimaroğlu diye bir bestecimiz vardır bizim. O da bunları anlatıyor. Önce hangi hayvanı dinleyeceğimizi anlatıyor Mimaroğlu. Arkasından da o hayvanın sesini bir şekilde müzikte ifade ediyor. Buyrun. Bitkiler bahçesinde hayvanlar karnavalı bu akşam başlayacak. Ya, bu akşam müzik ve dans bitkiler bahçesinde sevinci kucaklayıp acıyı taşlayacak evet hayır olamaz gel akla, ne diyorsun? diyorsunuz zıra. ne diyoruz hayır olamaz makaracı ne diyorsun makaracı hocam artık bana diyoruz son makaracı makaracı makaracı sessizlik ortasında. Ses yavaş yavaş. ve gökleri doldurdu. Yaşakral sesleri. Bir bir sen aslan. Ha, sen, yeri, sen Kimdir ormanlar kralı? <gülüyor> Kaplan. <gülüyor> hayvanlar arasında kimdir? Kaplan. Kaplan. Aslan. Örtem! Aslandır, bu Aslan'a anıltıyor. Aslan Aynen. girdi, ilerliyor şimdi. Örtem, Aslanlar hep şeyler çabuk çabuk geliyor. Tavuklarla, horodur. <gülüyor> Örtem, bakın ben tavuklarımda olmadı. Hadi bakalım nasıl anlatıyorsun? Sahiden senin <gülüyor> tavuklarına benziyor mu? Dinle bakalım. Kümesin sakinler. Cumhuriyet. <gülüyor> Ben şey umut okuyormuş. Evet. Değil mi? Oradan kaçı kim girer? Ben. Hadi koy bakın. Şimdi çok ilginç bir şey. Sen daha al var yani. Lan panim isen. İkili sesini aç. Tamam biz kimlere? Bravo. Tamam. Şimdi başlayacağız. Oradan kaçılar. Oradan bunun altındakiler. Başarmıyor herhalde. Onun adı neydi? Alo. Aa. Ne? Küçük kız, küçük kız bize Çok güzel dans ediyor. Şarkıya o kısa ödüyor. 8 yaşında. bakalım. Evet. Hocam Ayla abiyi var mı? Olmadı. Çaldık yayla Hangi Ayla abiyi? Ağzını denemeliyiz. Ha. <shapes> <Joan> <sampling UCS> Abah çay maytayra d interrupt şöyle Ben iki Hadi bakalım, çalın bakalım Darbaka'yı, neler olacak? <gülüyor> Hasan dayı, Hasan dayı, evet en sonunda çocuklar darbukalarıyla katıldı bu e, müzikli bölüme. Fatsa Çocuk Korosu'ndan bir parça söylediler en sonunda kızlar. Evet yakın bir zamanda internete yükleyeceğiz. Bu Murat Medici'nin bu arada yönetiminde de hatırlatalım. Evet, Murat Melici'nin sesini duyduk. Ee, ben yani kendi adıma son bir kere bu işin parçası olmaktan naçizane memnun olduğunu söyleyebilirim. Bu kayıtların hepsini yakın zamanda açık site içinde bulacaksınız bu arada. Biraz önce dinlediğimiz parçaların isimleri de ayrıntılı olarak dahil olmak üzere. Peki ilk bir saati kapayalım madem. Evet. Süremizin sonuna geldik. Fark bir aramız olacak. Sonra bir başka bölüme devam edeceğiz. Müziğin başka türlüsünde konuklarımız var. Somru burada. Sumu be beraber sekerse tehlike topluluğunu ağırlıyoruz.